Kuran-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatü vesselam ala ve ala alihi ve ashhabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel murselin el Kıymetli kardeşlerim, dışarısın dışarıda farklı bir soğuk var. Böyle bedenlerimizin üşüdüğü bir zaman diliminde İnşallah hem ruhlarımızı ve hem bedenlerimizi ısıtmak için Sireti Embiya Enbiya sofrasının başındayız. Elbette ki toprağın kar ile buluşmasına sevinçliyiz. Çünkü bir kuraklık imtihanıyla karşı karşıyaydık. Cenab-ı Hak yine de rahmetini bizlere tecelli ettirdi. Ama böyle kış zamanlarında tabii ki bu kışın getirdiği ağır külfetle zorluk içerisinde olan kardeşlerimizin de Varlığını duyunca, hissedince bir taraftan da üzülmüyor değiliz. Dualarımız hep o olsun. Cenab-ı Hak bir taraftan rahmetini bize indirdiği gibi şu anda ihtiyaç içerisinde olan kardeşlerimize de o rahmet elini uzatsın. Uzanan o eller biz olalım inşallah. Sağımızla, solumuzla irtibatımız olsun. Gerçekten düşkünlerin, zayıfların, ihtiyaç sahiplerinin Yardımına koşanlardan olalım. Olalım ki peygamberi ahlak dediğimiz o komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir, benden değildir diyen nebevi buyruğun gereğini yerine getirmiş olalım. Cenab-ı Hak hepimizin sorumluluk şuurunu arttırsın inşallah. Aziz kardeşlerim Hazreti İsmail'in sofrasındayız. Ona ait bazı şeyleri geçen ders Biraz olsun irdelemeye çalıştık özellikle Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail nasıl anlatılıyor hususiyetlerini sıfatlarını özelliklerini ayetler çerçevesinden biraz olsun görmeye çalışmıştık. Bugün de biraz Hazreti İsmail'in farklı konularına gireceğiz İnşallah onun üzerinden belli başlı konumları biraz olsun anlamaya çalışacağız ama yeri gelmişken bir hakikati bir önemli bilgiyi sizlerle yeniden paylaşmak isterim dersin hemen başlangıcında. Hepiniz çok kez duydunuz bu Sireti Enbiya derslerinde daha da duyacaksınız. Peygamberler tarihi aslında bir insanlık tarihidir. Çünkü peygamberler tarihi ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den başladığı için biz her peygamberi okumak için, anlamak için gayret ettiğimizde aslında insanlık tarihine ait bazı şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Bize çok şey öğretir. Zaten öyle olduğu için Kur'an'ın ana konularından biridir. Kur'an bir tarih kitabı değildir ama üçte ikili kısmı bize tarihten bahseder. Eğer Kur'an bu kadar tarihe yer veriyorsa bunun üzerinde ciddi ciddi bizim durmamız gerekir. Siret-i Enbiya'nın yani peygamberler tarihinin Kur'an'da çok ciddi bir biçimde mevzubahis edilmesinin birçok Önemli hikmeti ve mesajı var onlardan bir tanesi de şu aslında Allah onların üzerinden bize insanlığın tabiatını ve değişmez kanunlarını öğretiyor. Çünkü insan değişmiyor aletler değişiyor adetler sabit adetler yerinde duruyor yasalar aynı. Değişen o aletlerin değişimine ait o değişim yasasını Kur'an bize öğretiyor ama değişmeyen sabit kalan şeyleri de ara ara Kur'an bizim nazarımıza veriyor. Bu bilgi zihnimizde bir yerde dursun. Şimdi benim güzel kardeşlerim bugün kimi konuşturursanız konuşturun şu anda dünyanın birçok farklı yerinden beni dinleyen kardeşlerim de muhakkak ben, benim bu sözlerime katılacaklardır. Kimi konuşturursanız konuşturun bazen bu konuşan biz de olsak insanlığın çok kötü bir durumda olduğunu söyleyeceğiz. Ahlaksızlığın çoğaldığını söyleyeceğiz. Adaletsizliğin arttığını söyleyeceğiz. Merhametsizliğin ziyadeleştiğini söyleyeceğiz. İnsanların birbirlerine olan saygısının sevgisinin azaldığını söyleyeceğiz Bunları hepimiz şöyle ya da böyle dillendireceğiz. Söylenenler doğru mu? Evet doğru. Gerçekten de şu anda inanılmaz derecede bu saydıklarım ve sayamadığım birçok alanda imtihanlar yaşıyoruz. Bu da zihnimizin bir köşesinde dursun. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Bu söylenenlerin iki şey söyledim hatırlarsanız. Bu iki şeyin üzerinden Kur'an'a müracaat ettiğimizde Kur'an bize bir şey öğretiyor. Mesela şöyle bir kalıp çıkıyor karşımıza ekserun nas insanların çoğu o insanların çoğunun nasıl olduğuna dair bize bilgi veriyor. Bu ekserun nas kalıbı Kur'an'da 17 yerde geçiyor ben o ayetleri size bir hatırlatmak istiyorum. Mesela 3 yerde Kur'an diyor ki ekserun nasi la yeşkurun insanların çoğu şükretmezler. Bakara 243 Yusuf 38 Mümin 61. 11 yerde Kur'an der ki ekserün nasi la ya'lemun insanların çoğu bilmezler. Ayetleri görüyorsunuz orada tek tek okumama gerek yok. 3 kez de diyor ki ekserün nasi la yu'minun. insanların çoğu iman etmezler. Hud 17, Rad 1, Mü'min 59. Sadece Kur'an burada verdiği bu bilgiyi bununla sınırlı tutmaz. Bir de ekseruhum la diye bir kalıp kullanır Kur'an. Onların çoğu yapmazlar neyse o nerede ne kullanacaksa la'yı ya da başka bir ifadeyi o şekilde kullanır. Bu kalıp da Kur'an'da tam 45 yerde geçer ve dikkat buyurun orada da birçok şeyi bizim nazarımıza verir. Der ki mesela ekserhum la yu'minun. <gülüyor> onların çoğu iman etmezler, onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir, onların çoğu akletmezler, onların çoğu bilmezler, onların çoğu cahillik ederler, onların çoğu şükretmezler, onların çoğu inkar ederler o ama onların çoğu iman etmezler. En son şu ara suresinin 8. ayetinde de böyle bir ifade kullanır ve başka şeyler de var yani ben sadece bir miktarını sizin burada nazarlarınıza vermiş oldum. Oldum. Şimdi benim güzel kardeşlerim bilmem aklınıza geldi mi başka derslerde anlattığım bir rivayet vardı. Bedevinin biri biraz da yaşça ilerlemiş birisi Mescid-i Nebevi'de böyle içten içe dua ediyor. Hazreti Ömer merak ediyor bu ihtiyar ne istiyor Allah'tan diye böyle eğiliyor bakıyor ki adam diyor ki Allahumma icalni minel kalil Allahumma icalni minel kalil Hazreti Ömer bu duayı duyunca sen ne istiyorsun Allah'tan diyor. İstediği şu Allah'ım beni azlardan kıl Allah'ım beni azlardan kıl böyle dua mı olur diyor Hazreti Ömer onu uyararak. O zat diyor ki Ömer diyor sen Kur'an okumuyor musun? Kur'an'da Allah ne diyor o insanların çoğu şükretmez, iman etmez, akletmez sayıyor işte bu ayetlerden bazılarını. Ben de azlardan olmayı Allah'tan istiyorum çoğunluğa değil. Azlara uyma adına bir yakarışım var diyor. Hazreti Ömer adamın bu yakarışını seviyor, öğre öğreniyor, hatırlıyor daha doğrusu bu hakikati. Ondan dolayı da o ihtiyarı orada tebrik ediyor. Hatta kendisinin de ya ben niye bu kadar Kur'an'ı bilmiyorum diye kınadığına dair bazı rivayetler de var. Hazreti Ömer'in aslında oradaki tavır hak karşısında durma tavrıdır. O işin ayrı bir tarafı. Peki benim güzel kardeşlerim. Şimdi duralım burada ve şu soruyu soralım. Madem insanların çoğu akletmeyecek, madem şükretmeyecek, madem iman etmeyecek, madem bilmeyecekler, o zaman biz niye uğraşıyoruz? Allah böyle bir kanunu önümüze koymuş bizim ve insanların çoğunluğunun böyle olacağını, bu işin böyle başladığını, sonuna kadar da böyle devam edeceğini söylüyor. Peki böyle bir hakikat, böyle bir kanun, yasa, bu ney? Sunnetullah, Allah'ın koyduğu yasa. Bu yasa karşımızda dururken biz niye uğraşıyoruz? Biz niye uğraşıyoruz biliyor musunuz? İki şeyden dolayı uğraşıyoruz. Bir, uydum kalabalığa demeyelim ve kendimiz o azlardan olalım. İki, o azların kalitesini arttıralım ve biraz olsun o kervana başkalarını da katmaya çalışalım. Dert budur aslında bu iki şey başka bir şey değil. Birincisi uydum kalabalığa demeyelim. Şimdi Uydum kalabalığa diyenleri biliyorsunuz. İnşallah şu anda beni dinleyen kardeşlerim içinde onlardan yoktur. Niye faiz yiyorsun diye sorduğunda e ya ne yapalım diyor. Ticaret bunun üzerine yürüyor. Niye bunu yaptın diyor. E herkes yapıyor diyor. Herkes yapınca sanki meşruymuş gibi. Niye böyle davrandın diyorsun. E ne yapalım bizim adetler böyle diyor. Yani hep böyle uydum kalabalığa noktasında bir tavır var. İşte biz bu noktada... Kendi şahsiyetimizi inancımızın ilkelerine yaslayarak bazı şeyleri oturtma adına yapmamız gerekenin ne olduğunu öğreniyoruz burada. İki tane temel şey var burada. Uydum kalabalığa demeyelim ve kendimiz o azlardan olalım. İkincisi de o azların kalitesini arttıralım ve biraz olsun o kervana başkalarını da katmaya çalışalım. Allah son nefesimize kadar bizi bu iki şey için gayret edenlerden eylesin. Şimdi bu söylediklerim hep duruyor inşallah zihninizde. Üzerlerine bina ederek bugün bazı şeyleri götüreceğiz. Şimdi ekrana bir dünya haritası gelecek. O haritaya şöyle bir bakın. Dünyanın tamamını gördüğümüz bir haritayla karşı karşıyayız. Burada cevabı belli olan bir soru sormak istiyorum hepinize. Şu an bu dünyada yaşayan bir peygamber var mı dünyanın farklı bir yerinde? Tebliğ, davet, talim adına görevlerini icra eden bir peygamber yaşıyor mu içimizde? E cevap belli hayır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberlik silsilesinin son mührüydü. Mühür onunla basıldı ve bu iş onunla nihayete erdi. İş bitti onunla. Hatemen Nebi'in o zaten Hatemen Nebi'in olduğu için peygamber artık gelmeyecek. O dünyada o dünya haritasının içerisinde Sayıları çok az olan gerçekten çok az olan gerçekten az oğlu az olan nasıl diyeyim ki anlayasınız ama az olan diyeyim ki anlayın. Bu bir aslında feryattır da az olan Rabbani alim var. Allah Resulü'nün verasetine sadakat göstererek hiçbir dünyalığa tenezzül etmeden hiçbir dünyalığı Kendisine hedef olarak edinmeden sadece Allah'ın dinini yaşama ve yaşatma noktasında temsil ve tebliğ noktasında vazifesini icra eden çok az alim var. Size sayı verecek değilim ama herhalde siz de benimle aynı fikirdesiniz. Yani az olduğu belli zaten ve dünyanın bazı yerlerinde belki hiç yoktur ama bazı yerlerinde var. Allah hiçbir zaman bu dünyayı o manada boş bırakmaz. Birileri bu vazifeyi yapar şöyle ya da böyle ama az olarak şu anda bu vazifeyi yerine getiren alimlerimiz var. Allah hepsinin bu noktada kim Sadece ve sadece rıza ilahi için gayret ediyor tebliğ vazifesini yerine getiriyorsa onların yar ve yardımcısı olsun. E şimdi bu dünyada peygamber yok ve dünyanın hali böyle. Dünyada kan var, gözyaşı var, adaletsizlik var, merhametsizlik var, sıkıntılar var, sorunlar var, savaşlar var, şunlar var. Bir sürü şey var ve dünya şu anda bir cehennem yaşıyor aslında. Ve musibetlerin artarak katlandığı bir dünya şu anda yaşadığımız dünya. Şu anda bu dünyayı da bir aklımızda tutalım. Şimdi bir başka harita daha göreceğiz. Bu harita milattan önce 2000'li yıllara ait bir harita dikkat edin bu haritayı başka yerlerde kullandık biliyorsunuz bu haritayı ama bu sefer farklı bir formda kullanıyoruz bu haritayı o haritaya dikkatle baktığınızda o haritanın üzerinde 4 tane peygamber var yani tarih milattan önce 2000'li yıllar ve o tarih içerisinde dört tane peygamber bir anda yaşıyor. Dört tane peygamberin bir arada yaşadığı bir tarihi zamana şimdi şahitlik ediyoruz. Hazreti İbrahim Filistin'de küçük oğlu Hazreti İshak Filistin'de yeğeni Hazreti Lut Sodom Gomora yani bugünkü itibariyle Ürdün'de İsmail Aleyhisselam'da Mekke'de. Dört peygamberin bir arada yaşadığı bir zaman dilimi. Şimdi soru şu. Dört peygamberin bir arada yaşadığı o zaman diliminde dünya cennet mi? Hayır. Dört peygamber de yaşıyor. Ahlaksızlığın zirvesi yaşanıyor Hz. Lut'un kavminin içerisinde. Hz. İbrahim çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Az bir şey işte insanlara mesajını ulaştırdığı bir mekanda sesini duyurabiliyor. Ondan sonra Hazreti İshak'ın mücadelesini Hazreti İshak'ı anlattığımızda göreceğiz. E ne yaptı Hazreti İsmail Mekke'de? Yani binlerce milyonlarca insan mı kazandı? Yine hayır bir avuç insana bu mesaj, mesaj ulaşmış oldu. Ama netice itibariyle peygamberlerin dört tanesinin hem de ki bir tanesi işte Ulul Azm peygamber olan Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in de içlerinde olduğu dört peygamberin beraberce yaşadığı bir dünya bile cennet değil. Peki öyleyse benim güzel kardeşlerim kim hangimiz aklına bu noktada farklı şeyleri telkin eder de hayatına da dünyada cennet arar? Peygamberlerin yaşadığı bir dünya bile cennet değilse sana bana ne oluyor ki biz dünyada cennet arıyoruz? Burada ara bir soru olarak şunu sorabilirsiniz ya aleyhissalatü vesselam efendimizin yaşadığı işte zaman dilimi Mekke'de Medine'de asr-ı saadetti. Evet ben de aynısını diyorum asr-ı saadetti ama o günkü dünyanın ne kadarını oluşturdu o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ebubekir Bekir hilafete geçtiğinde neler yaşandığını bir hatırlayın yine cehenneme döndü dünya. Yani aleyhissalatü vesselam efendimizin yaşadığı Medine'de cennetin kokusu duyuluyordu. O da topu topu 23 sene oldu zaten. Ondan sonra hilafet gelince Hazreti Ebubekir dönemi gelince o dönemlerde de evet ara ara gerçekten çok önemli ve böyle sükunetin hakim olduğu zamanlar oldu ama neler çektiler? Yani hiçbirinin çektiği imtihan sıkıntı azalmadı bitmedi sonuna kadar da bitmeyecek. Peki bu hakikat önümüzde duruyorsa biz niye dünyada cennet arayıp duruyoruz benim güzel kardeşlerim? Eğer bu hakikati anlarsak sana, bana, ona ne oluyor ki? İki de bir insanlık işte böyle deyip moral bozuyoruz. Umutsuzluğa düşüyoruz. Asıl yapmamız gerekenleri yapmıyoruz da yapmamamız gerekenler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir daha ekrana versin kardeşlerim o dört peygamberin bir arada olduğu haritayı o haritaya şöyle bir bakın e öyle derin derin bakın hem de böyle iç geçirerek bakın bir peygamberle yaşamanın avantajları evet sorumlulukları da var nimetleri var nikmetleri var bütün bunları düşünerek bakın bir de bizim şu anda yaşadığımız bir zamana bakın bu ikisini kıyasladığınız zaman o harita bize ne diyor biliyor musunuz ben en azından onları anlıyorum. Şunu anlıyorum ki o harita bize diyor ki başarıya değil Allah'a iman edin asla dünyevi anlamda bir iktidar hedeflenmeyin. Dünyayı edeceğiz Roma bizim olacak şöyle olacak böyle olacak bu bazen böyle bizi gaza getirmek için hamasetvari şeyler için ortaya konabilir ama bunlar değil ya bunlar değil. Asıl olan şey başarı değil asıl olan şey toprak fethi değil asıl olan şey iktidar değil asıl olan şey güç değil asıl olan şey Allah'a imandır. O haritaya derin derin baktığınızda en başta söyleyeceğiniz cümle şu olacak başarıya değil Allah'a iman edin. İkincisi baharı değil Mevla'nın rızasını isteyin. Buradaki bahardan kastın ne olduğunu anlıyorsunuz. Yani rahatın işte her şey güllük gülistanlık olduğu bir zaman değil mi? Hayır öyle de değil. Baharı değil Mevla'nın rızasını isteyin. İnsanların çoğunluğunun yürüdüğü yolda değil büyüklerin yollarını kendinize yol edinin. Bütün insanlar bir başka vadide yürüyor. Bana ne? Bana ne bütün insanlar farklı bir yerdeyse bana ne ya bu kadar kalabalık eğer bir yerdeyse vardır bunun bir hikmeti demeyin ya kalabalık hikmet de değil ya bazen bir başına kalabilirsin burada tek başına burada kalabilirsin hakikatin ölçüsü asla ve asla çoğunluk değildir eğer hakikatin ölçüsünü çoğunluk olarak anlıyorsak biz hakikati anlamamışız öyle peygamberler şimdi burada okuyacağız göreceksiniz yeri geldiğinde ya on tane adama sözlerini geçiremediler. Yüz tane adama geçiremediler. Şimdi o peygamberleri canlarımız yollarına kurban olsun başarısız diye mi nitelendireceğiz? Onun için asla insanların çoğunluğunun yürüdüğü yolda değil. Büyüklerin ayak izleridir aslolan. olan. Çoklara kitlelere aldanmama adına aslında bir mesaj veriyor. Eğer o haritayı biz doğru okursak. Dördüncüsü hayrın ve hakikatin çoğunlukta değil... Ilkelere ve değerlere sadakatte olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sonuncusu beşincisi de şu cenneti burada değil, ahirette elde edeceğiniz unutmayın. Eğer bunları anlarsak var ya of, o zaman siireti embiya kaldıracak bizi ya, kaldıracak. O peygamberlerin hayatlarında yaşadıkları mücadeleleri, tevhid davaları, tebliğ mücadeleleri, cihatları, aşkları, sevdaları bize de ruh verecek. Bizi de ayağa kaldıracak. İnşallah o ayağa kalkanlardan ve o ruhu kazananlardan oluruz hep beraber. Şimdi benim güzel kardeşlerim unutmayın bakın ne olur şu cümlelerime dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de çok zorlu bir mücadele yaşadı biliyorsunuz. Mekke'de bazen nefessiz kaldı. Bazen Taif yollarında takatsiz kaldı. Bazen hicret yollarında moralsiz kaldı. Bazen Medine'de münafıkların ve Yahudilerin entrikalarının karşısında güçsüz kaldı ama hiçbir zaman yarı yolda kalmadı. Bakın bu saydıklarım oldu efendimizde ama devam etti. Arkasına bakmadan bu noktada yaşadıklarına takılmadan düşmanın gücüne şuyuna buyuna entrikasına planlarına işte komplolarına şunlara bunlara takılmadan yarı yolda kalmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Hep yürüdü hep yürüdü bunu nasıl yaptı biliyor musunuz bunun ciddi bir biçimde farkına varmamız lazım o sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir zaman arkasında yürüyen adamlara takılmadı. Benimle kaç kişi var demedi hiç. Hep önünde kendinden önce yürümüş olan o Risalet yolunun, o güzel bahçenin, o hidayet yolunun rehberlerinin ayak izlerine basarak yürüdü. Benim yürüdüğüm yol Nuh'un yolu olsun bana yeter dedi. Benimle kaç kişi gelecek bana ne dedi. O noktada bir sürü şey yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Siyerin içerisinde yeri geldikçe anlatıyoruz biliyorsunuz. Ama yarı yollarda kalmamasının en önemli sebebi buydu. Nefesi bitti Nuh dedi Nuh ile nefes aldı. Takati bitti Taif yolu takati bitiren bir yoldu biliyorsunuz. Yusuf dedi yeniden kendinde takat buldu. Morali bitti İbrahim ve İsmail dedi. Onlardan moral aldı. Gücü bitti. Musa ve Harun dedi onlardan güç aldı. E biz ne yapacağız? Vallahi aynısını yapacağız. Bizim daha fazla farklı da imkanlarımız var. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendinden öncekileri andı. Biz onları anıyoruz o peygamberlerin hepsini. E onların en sonunda aleyhissalatü vesselam'ı da anıyoruz. Yetmiyor bir de başka şeyler de anıyoruz biliyorsunuz. Ebu Bekir diyoruz, Ömer diyoruz, Osman diyoruz, Ali diyoruz, Hatice diyoruz, Ayşe diyoruz. Radiyallahu anhu mecmain Allah binlerce kez onlardan razı olsun onlardan güç alıyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız dersleri ne olur sadece tarih adına bazı şeyler olarak anlamayın. Mesele sadece tarih meselesi değildir. Tarihe gidip tarihi öğrenip, Tarihle bugünü ihya yarını inşa etme meselesidir. İnşallah eğer bunu becerebilirsek Allah'ın izniyle kim bunu yapmışsa ayağa kalkmıştır. Biz de ayağa kalkacağız. En azından sürünmeyeceğiz. En azından birilerinin önünde çerçöp olmayacağız. Kendi inandığımız değerler doğrultusunda hayatımızı geçirmeye, yaşamaya çalışacağız. Allah hepimize bu uğurda yar ve yardımcı olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bugünkü derste Hazreti İbrahim'in dört önemli konumuna dikkat çekeceğiz. Evlat olarak, eş olarak, baba olarak ve dede olarak. <gülüyor> Bu dört önemli konumun bazı örneklerini... Hazreti İbrahim derslerinde görmüştük biliyorsunuz ama bugün biraz daha yakinen farklı boyutlarıyla da görme imkanı bulacağız. Ben şimdi en sonda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. Soru şu aslında Hazreti İsmail nasıl bir evlat, nasıl bir eş, nasıl bir baba ve nasıl bir dedeydi? Bütün bunlara bakın dört tane konumu soruyoruz. Evlat, eş, baba, dede. Bu dört tane konumuna vereceğimiz cevabı aslında geçen ders verdik. O önemli bir özellikti biliyorsunuz Hazreti İsmail için o halim biriydi. Halim'in ne olduğunu öğrendik. Gerçekten Hazreti İsmail halim bir evlat, halim bir eş, halim bir işte baba ve halim bir dede idi. Onun o halimliğini anladığımızda bütün bu dört tane ana konumunda nasıl o halimlik Özelliğinden istifade ettiğini ya da etkilendiğini ya da o vasıf altında bir hayat yaşadığımızı şöyle ya da böyle anlarız. O işin bir tarafı ve o zaten zihnimizde duruyor. Bu dört tane konumu Hazreti İsmail'in üzerinden anlamaya çalıştığımızda bakın karşımıza şöyle bir tablo çıkacak. Hazreti İsmail itaatkar ve gayretli bir evlat idi. Hazreti İsmail sabırlı ve tecrübeye önem veren bir eş idi. Hazreti İsmail merhametli ve muhabbetli bir baba idi. Hazreti İsmail şefkatli ve çok ilgili bir dedeydi. Dört tane önemli özelliği aslında her bir maddede her bir konumda iki özellik bakın karşımızda. Dolayısıyla biz Hazreti İsmail'i bu dört tane konum üzerinden tanımaya çalışsak karşımıza çıkacak olan tablo böyle bir tablo. Ve bunların hepsini de onun hayatında şöyle ya da böyle görüyoruz. Şimdi biz. Evlat olarak bugün mesela diyelim ki ideal bir evlatı öğrenmek istediğimizde ideal bir evladın en önemli vasıflarının da bu ikisi olduğunu görüyoruz. Anne ve babasına karşı itaatkar olması, onların gönüllerini almak için gayret içerisinde olması o insanı salih ve hayırlı bir evlat kılıyor. Hazreti İsmail zaten öyle ama ben bugün Hazreti İsmail'den evlatlığı öğrenmeye çalıştığımda İtaatkar olması ve gayretli olması diye o iki vasıf önüme çıktığında ben oradan kendi dünyamda bazı şeyleri taşımış oluyorum. Mesela bir eş sabırlı olmazsa aile dediğiniz o yapı biliyorsunuz sabır direğiyle ayakta duruyor. Bu direği istenilen düzeyde doğrultmazsa ve o eş tecrübeye önem vermezse nasıl ideal bir eş olabilir Allah aşkına? E biz bugün ideal eşliği öğrenme adına gayret içerisinde olduğumuzda ya yani bunu Hazreti İsmail'in üzerinden öğrenmek istediğimize karşımıza bunlar çıkacak. Yine mesela bir baba merhametli ve muhabbetli olmazsa baba evlatlarına karşı merhametli davranmazsa ve onlara karşı sevgisini yansıtmazsa eğer bunlar zafiyet yaşarsa o evde gerçekten huzur olur mu? O evde babalık Gerçek manada konumunu yerine getirmiş olur mu? Olmayacağını hepimiz şöyle ya da biliyoruz. Yine aynı şekilde dede mesela şefkatli bir yapısı yoksa torunlarına karşı ilgili değilse sadece kendini ve rahatını düşünüyorsa o dede ideal bir dede olabilir mi? Elbette ki olamaz. İşte biz bunların hepsini Hazreti İbrahim'den görüyoruz. Nasıl olduğunu biz geçmiş derslerde şöyle ya da Böyle bir şekilde gördük aslında örneklerini Hazreti İbrahim'i işlerken gördük ama bugün biraz daha yakinen görmeye çalışacağız. Ama ben öncesinde sizin dikkatlerinizi bir noktaya doğru çekmek istiyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim burada birkaç cümle kuracağım. İnşallah dikkatle bu cümlelerin vereceği mesajlara yoğunlaşacaksınız. Birincisi şu Hazreti İbrahim Müşrik ve gaddar bir babaya tahammül etti. Onun babası put yapıcısı Azer'di. Hem müşrikti hem de öfkeli birisiydi. Müşrik ve gaddar bir babaya tahammül etti. Allah ona halim bir çocuk olarak İsmail'i, alim bir çocuk olarak da İshak'ı bağışladı. Bunu bir kere zihnimizde yine şöyle bir tutalım. Hz. İbrahim'le alakalı derslerde de zaten bunlara epey bir gönderme yaptı. Hazreti İsmail babasızlığa ve gurmete tahammül etti. Allah ona İshak gibi bir kardeş ve Mekke gibi bir vatan bağışladı. Biliyorsunuz İsmail aleyhisselam oraya gurmete geldi aslında. Ama o onlara tahammül etti. Gerçekten katlandı. Gerçekten Allah için bu noktada bazı fedakarlıkları yaşadı. Sonucu İshak gibi bir kardeş Mekke gibi bir vatan oldu. Hazreti İsmail Ümare gibi nankör ve huysuz bir eşe tahammül etti. O eşin ne olduğunu birazdan göreceğiz. Allah ona Rale gibi saliha ve uyumlu bir eş bağışladı. Bakın bu da çok çok önemli bir şey. İlk eşi Ümare huysuz ve nankör birisi. Tahammül etti. Yıllar yılı katlandı, sabretti. Ama arkasından Allah ona Rale gibi saliha peygamber övgüsü almış. İşte Hazreti İbrahim onu övüyor. Çok iyi birisi olduğunu söylüyor. Peygamber övgüsü almış bir hanım Allah ona bağışladı. Hazreti İsmail kendi çocuklarının yetişmesi için ciddi bir şekilde tahammül ettiği Çocuklarının kimler olduğunu neler yaşandığını önümüzdeki haftaki derste işleyeceğiz zaten. Allah ona soyundan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemi bağışladı. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bir daha tekrar etmeme gerek yok ama çok önemli mesajlar da aslında o mesajlar. Biraz burada durup bir düşünelim. Allah aşkına biz eğer bazı şeylere şu anda muhatap kılınamıyorsak yani Allah bize bahşetmiyorsa bazı şeyler bize eğer ulaşmıyorsa bu sakın ufacık bir imtihanı gördüğümüz için ortalığı ayağa kaldırmaktan kaynaklanmış olmasın. Acaba biz burada biraz sabır noktasında tahmin noktasında sebat noktasında zafiyet mi yaşıyoruz ki Allah bu manada bazı şeyleri bize bahşetmiyor. Netice itibariyle dayanan ve direnen kazanır şikayet eden sızlanan ise kaybeder. Acaba biz hep o ikinci sınıfta olanlardan mıyız? İmtihanlar yaşıyoruz hepimiz yaşıyoruz kimin yok ki hepimiz farklı farklı imtihanlar yaşıyoruz. O imtihanları yönetenlerden miyiz? O imtihanların altında ezilenlerden miyiz? O imtihanlar bize geldiği zaman biz o imtihanları ne yapalım Allah bu imtihanı bana göndermiş ben bu imtihanın altında kalmayacağım sabredeceğim direneceğim ve kazanacağım diyenlerden miyiz? Ya niye bu bana geldi bu kadar insan içerisinde bu mu oldu aslında ben bu kadar iyi bir insandım. Bu bana olmamalıydı ben böyle davrandım böyle davranmalıydı bir sürü cümleler arka arkaya kurup bu bana da başka şeyler mi söylüyoruz. Ama biz bir hakikati öğreniyoruz buradan ki tahammül eden yani direnen gerçekten kazanıyor. Gerçekten sabreden hem bu dünyada hem ahirette bazen Allah o kuluna farklı bir aslında mükafat vermek için bütün mükafatını ahirete saklıyor da olabilir. Ama netice itibariyle sabreden zafere erer, sabreden kazanır, sabreden muradına ulaşır. Eğer bu sabır meselesini doğru dürüst anlarsak İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın üzerinden anlarsak bu noktada bazı şeyleri biraz daha iyi anlamış oluruz. Şimdi bütün bunların üzerinden gelin o dört konumda aklımızda olsun. Hızlı bir biçimde biz Hazreti İsmail'in hayatından bu noktada bazı şeyleri beraberce görmeye çalışalım. Hatırlanacağı üzere annesi Hacer Mısır'ın bir hediyesi olarak Filistin'e geldi. Olayları biliyorsunuz. İsmail de nerede doğdu önce? El Halil'de doğdu yani Filistin'de doğdu. Babası ona aslı Süryanice olan burada bazı ihtilaflar var ama genel itibariyle dil alimlerimizin söylediği bu. Aslı Süryanice olan İşmavil veya İsmail diye telaffuz edilen anlamı da Allah'a itaatkar kul anlamı taşıyan bir isim koydu. Yahudiler İbranice'de ona Yishma derler Ye ile Yishma el. Bunun manası Tanrı işitir. Ama daha sonra Araplar İsmail diye telaffuz etmişler. Böylece de zaten meşhur olmuş. Bazıları Kelimenin kökeninin de Arapça olduğunu söylerler. Aslında Arapça kökeninin de el ilahtan geldiğini söylerler. Yani ilahların isimlerinden Esma'ül Hüsna gibi mesela Allah'ın isimlerinden diye bir şekliyle bir manasının olduğunu söylerler. O ayrıntılar bir tarafa İsmail diye telaffuz edilmiş Araplar içerisinde ve öylece de meşhur olmuş. İsmail aleyhisselam Filistin'de doğunca hatırlıyorsunuz o kısımları anlattık biz. Sebepler dairesinde Hazreti Sare anamız bir şeyler yaptı. Netice itibariyle Sare annemizin talebiyle İsmail aleyhisselam gencecik hanımı Haceli ve daha süt emen bebeği İsmail'i alarak hicret yollarına düştü. Toprağında bir tek ziraat yapılmayan Bekke vadisine ki insan yok orada getirdi oraya bıraktı. Ve sizi Allah'a bırakıyorum da diyemedi Hacer anamız anladı biliyorsunuz. O bırakılmanın arkasından bu iş İbrahim aleyhisselamın işi değil. O topraklara bıraktı döndü Filistin'e geldi. Hacer anamız orada kaldı yavrusuyla beraber ve bir gayrete girişti. O gayret zemzemle mükafatlandırıldı biliyorsunuz. Zemzemin o topraklarda çıkması hayatın o topraklarda başlamasına Vesile oldu cürhimiler geldi orada konakladılar yavaş yavaş Mekke'de hayat emareleri çoğaldı cürhimilerin gelmesiyle orada bir şehirleşme oldu böylece orada yeni bir safha başlamış oldu Hazreti İsmail onların içerisinden büyüdü ve onlardan Arapça öğrendi annesi Kıptice konuşuyordu babası Hazreti İbrahim biraz ihtilaflar var bu konuda ama işte başlangıçta Süryanice Sonra İbranice konuşmaya başladı Hazreti İbrahim İbrahim ama Hazreti İsmail annesiyle beraber yaşadığı için annesi Kıptince konuşuyordu. Sonra oraya Cürhüm iler geldiği için Yemen'den bir kabile Arap onlar zaten. Arapça konuşmaya başladıkları için Hazreti İbrahim de onlardan Arapça öğrendi. Böylelikle Araplaştı. Onun için biz bugün Arapların tarihini okumaya başladığımızda iki damardan okuyoruz biliyorsunuz Arapları. Arabı Arîbe diye okuyoruz. Onlar has Araplar. Bir de Arabı Müstaribe diye okuyoruz. Sonradan Araplaşanlar. İsmail Aleyhisselam da o sonradan Araplaşanların atası olarak kabul ediliyor ki efendimiz de zaten o soydan geliyor. Burada bir parantez içerisinde bir şey söylemek istiyorum şimdi size. ve vesselam Efendimiz de o coğrafyada ve o zeminde yetişti biliyorsunuz. Ama inanılmaz derecede güzel Arapça konuşurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ali radıyallahu da öyle. Hazreti Ali de aynı coğrafyada ve aynı soydan biliyorsunuz. Hazreti Ali bir gün hayran hayran böyle dinledi Efendimiz'i sonra döndü Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah dedi. Nahno min ma'in wahid biz aynı soyun çocuklarıyız yani aynı soydanız sen bu kadar nasıl güzel konuşuyorsun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada söyledi dedi ki edde beni rabbi fe ahsana Beni Rabb'im terbiyetti etti ve terbiyemi de çok güzel yerleştirdi. Çok güzel yaptı. Aslında orada Efendimiz birçok şeye o sözüyle işarette bulunuyordu. Dilinin güzelliğinin de Allah'ın bir ikramı olduğunu orada beyan ediyordum. Başka zamanlar yine soruyorlar Efendimiz'e o dilinin güzelliğini. Şimdi size aktaracağım sözü söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Arapça bozulmaya yüz tutunca Cebrail babam İsmail'in lugatını Kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti. Yani ben babam İsmail gibi Arapça konuşuyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kenzul Ummal'da geçen bir rivayet. Bir başka hadiste Efendimiz başka şeylere de işaret ediyor. Diyor ki Adem aleyhisselam ile Şiiz İdris ile Nuh aleyhisselamların dili Süryanca ydı. Yani Süryanice idi. Tufandan sonra Babil'de toplamış insanlar da süryanca konuşuyorlardı. Bu da Mesudi'de geçen bir ifade. İbrahim Aleyhisselam ise Kusadan ayrılıp Fırat'tan geçince Yüce Allah tarafından İbranice konuşmaya başlamıştı. Bu da i̇bn Satt'a Sad'da geçen bir bilgi. Bunlar işin ayrı bir boyutu. Hazreti İsmail o zor coğrafyada hayatta kalabilmek için ve annesine bakabilmek için... ...annesi çünkü o günler orada elinden geleni yapıyor... Çok erken yaşlarda biz Hazreti İsmail'in birçok peygamberin hayatında olduğu gibi okuyacağız ileride, ileride gelen peygamberleri de peygamberlerin ortak bir mesleği olan çobanlığı yaptığını görüyoruz. İbni Kutayb'e bize bir bilgi veriyor diyor ki cürhemiler ona daha çocukken yedi tane keçi vermişlerdi. Bu Hazreti İsmail'in ilk malı olmuştu ve yıllarca Mekke'nin volkanik dağlarının üzerinde o keçileri otlattırmıştı Hazreti İsmail. Yıllar sonra aynı işi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yapacak hem de aynı coğrafyada yapacak. Aleyhissalatü vesselam efendimize de çobanlıkla alakalı bir şeyler sorulduğunda Efendimiz peygamberlerin ortak mesleğinin olduğunu söyleyecek. Oradan Hazreti İsmail'e de zaten bir göndermede bulunacak. Şimdi Hazreti İsmail babasız büyümenin getirdiği sorumluluk ile hayatın o ağır yükünü çok erken bir vakitte omuzlamaya başlamıştı. Bundan dolayı Hazreti İsmail bakın burada birkaç şey söyleyeceğim aklınızda tutacaksınız bu ifadeleri. Çok iyi bir avcı, çok iyi bir binici, atların dilinden anlayan çok iyi bir seyis, çok iyi bir güreşçi. Ve çok iyi bir at, at ok atıcısı olmuştu Hazreti İsmail. Niye bunların altını böyle çizdim onları bir dahaki hafta göreceğiz. Allah Resulü bunlara vurgularda bulunuyor ve bunların bugünkü karşılıklarını da o derste görmüş olacağız. Tekrardan tekrar etmek istiyorum çok iyi bir avcı çok iyi bir binici atların dilinden anlayan çok iyi bir seyiz çok iyi bir güreşçi ve çok iyi bir ok atıcısı olmuştu. Tarihi kaynaklardan şöyle bir bilgi okuyoruz benim güzel kardeşlerim. Hazreti İbrahim 3 kez gidip geliyor Mekke'ye. Bu sayı net değil tabii ki ama kaynaklar bu bilgiyi bize veriyor. Bunları zaten biz herhangi bir hadisten de okumuyoruz. Kur'an'da da bu noktada bilgiler yok ama biz tarihi kaynaklardan bunları çıkarabiliyoruz. Yine tarihi kaynaklarımızın üzerinden biraz gidelim. Hazreti İsmail doğduğunda... Hazreti İbrahim 86 yaşlarında İshak aleyhisselam yıllar sonra doğdu o günlerde Hazreti İbrahim 100 yaşlarında. Yani İshak aleyhisselamla İsmail aleyhisselam arasında 14 yaş var ancak İbni Saad biraz daha farklı bir bilgi veriyor bize İbni Saad'a göre İsmail aleyhisselam doğduğunda İbrahim aleyhisselamın yaşı 90 İshak aleyhisselam 30 sene sonra doğdu diyor. İbni e, e, İbn Sad. Dolayısıyla o günlerde Hazreti İbrahim 120 yaşlarda. Bu ihtilaflara girmeye gerek yok ama bir önceki rivayet sanki biraz daha doğru gibi geliyor. Onun için çok farklı e, bu konuda görüşler ileri sürülmüştür. O ayrıntılara girmeyelim. Şimdi biz dönelim şuna. İbrahim Aleyhisselam'ın üç kez gidip geldiğini tespit edebiliyoruz ya tarihi kaynaklarda. Bu üç tane olayı bir hatırlayalım. Birinci sefer şu. Hazreti İbrahim 98-100 yaşlarında Hazreti İsmail o günlerde 12-14 yaşlarındadır. O zaman gelmiştir ve kurban hadisesi o zaman yaşanmıştır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'ye ilk gelişinde o kurban hadisesi yaşanıyor. O günlerde de Hazreti İsmail kaç yaşlarında? 12 ya da 14 yaşlarında. İkinci sefer Hazreti İbrahim 113 yaşlarında. Hazreti İsmail 25 yaşlarındadır. Hazreti İsmail'in biraz sonra anlatacağım o olayı size. Hanımı ile alakalı olarak yaşadığı hadise bu ikinci seferde yaşanmıştır. Üçüncü sefer Hazreti İbrahim 118 yaşlarında. Hazreti İsmail 30 yaşlarındadır. Kabe'nin ihyası ise bu seferde gerçekleşmiştir. Ondan sonra da Hazreti İbrahim'in Mekke'ye geldiğine dair bir bilgimiz ne yazık ki yok. Zaten ondan sonra el- Halil'de yaşıyor vefatına yakın İsmail Aleyhisselam oraya gidiyor hastalandığında ve babasını kardeşi İshak Aleyhisselam'la beraber orada toprağa tevdi ediyorlar. Onu da geçmiş derslerde görmüştük. Şimdi bu üç tane gidiş gelişler de şöyle aklımızda yine bir yerde dursun. Kurban hadisesini hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçmiş derslerde irdeledik çünkü onu. İsmail Aleyhisselam'ın melekleri bile kendisine hayran bırakan bir teslimiyetin sahibi olmuştu. Babasının belki babalık şefkatine kapılıp bu noktada Allah'ın emrini rüyada bile olsa Allah'ın bu noktada ondan istediğini yerine getirmeme adına bir endişeye kapılarak kes baba. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyerek babasını bu noktada nasıl teşvik ettiğini Kur'an'dan da okumuştuk. Başka rivayetlerden de okumuştuk. Bu olaydan dolayı Hazreti İsmail'e zebihullah Allah'ın kurbanı diye bir isim bir lakap verilmişti. Her ne kadar o kesilmemişti ona bedel olarak ona fidye olarak semadan Cebrail bir kurbanlık getirmişti. Ama Hazreti İsmail'in o fedakarlığı ve oradaki o teslimiyeti onun zebihullah olarak tarihe geçmesine sebep olmuştu. Dolayısıyla biz bugün Hazreti İsmail'i andığımızda böyle güzel bir ifadeyle anmış oluyoruz. Şimdi gelelim önemli bir meseleye. Hazreti İsmail ergenlik çağına gelince cürhüm ilerden Said İbni Üsame'nin kızı Ümare isimli bir hanım ile evlendi. Çok geçmeden Hazreti Hacer anamız da o günlerde vefat etti. Hazreti İsmail çok sevdiği Hacer anamızı, Hicri İsmail diye bilinen o hatim duvarı var ya oraya bir dahaki hafta döneceğiz orayla biraz işimiz olacak haftayaki derste. Oraya kendi elleriyle annesini defnetti ki Hazreti İsmail de zaten oraya defnedilecekti. Şimdi ikinci kez Hazreti İsmail İbrahim Mekke'ye geldiğinde Hacer anamız vefat etmiş. İsmail aleyhisselam da o anlarda Mekke'nin dışında avlanmak için şehrin dışına çıkmış. O anlarda yaşananları İmam Bukhari'nin sahihinden okuyoruz. İmam Bukhari'nin sahihinde uzunca bir rivayet var. En uzun. Hadislerden bir tanesidir o hadis o hadis buradaki benim size biraz sonra aktaracağım olayı bize aktarıyor aslında olayı bize nakleden de Abdullah İbni Abbas'tır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesine yetişmiş o büyük insandır rivayetin ben bir kısmını aktaracağım da diğer kısımlarını aslında geçmiş derslerde anlattık ama rivayeti bizatihi ana kaynağından görmek isteyenler İmam Bukhari'nin kitabü le hadisil enbiya babına bakabilirler. Eğer elinizde varsa Diyanet'in yeni baskısı Tecrid-i Sarih'in, Tecrid-i Sarih'in 7. cildinin 90. sayfasından itibaren o rivayetin Türkçesini de oradan okuyabilirsiniz. Şimdi bakın benim güzel kardeşlerim özetleyeceğim hepsini aktarmayacağım. Hazreti İbrahim geliyor soruyor oğlunun evini evi o zamanlar değişmiş gösteriyor insanlar o eve gidiyor kapıyı çalıyor içeriden bir hanım Adı, hanımın adının Ümari olduğunu biliyoruz. O hanımla evli, o hanıma, o hanımla biraz konuşuyor. Rivayet bize o konuşmayı zaten naklediyor. Evin sahibi nerede diye soruyor Hazreti İbrahim. Hanım tanımıyor Hazreti İbrahim'i. Hazreti İbrahim yaşlanmış, yaşı biraz da geçmişti. Yaşlarını biraz önce söyledim. Hanım karşısında bir ihtiyar görüyor. Hazreti İbrahim ona diyor ki evin sahibi nerede? Ümare diyor ki buralarda yok avlanmaya gitti işte bizim rızkımızı aramak için Mekke'nin dışına çıktı falan dedi. O günlerde genel anlamda İsmail Aleyhisselam bunu yapardı. Hazreti İbrahim biraz konuştu onunla baktı ki kadın çok böyle sıkıntılı bir yapısı var. Evinde misafirlere ikram edecek bir şeylerin var mı dedi yiyeceğin içeceğin. Ümare dedi ki yanımda hiçbir şey yok ne de kimsem var ne de kimseye ikram edecek bir malım var. Geçiminiz nasıl diye sordu Hazreti İbrahim durumunuz nasıl dedi kadın başladı ya işte biz çok kötü bir durumdayız son derece darlık içindeyiz sıkıntı içindeyiz öldük bittik işte bugünkü ifadeleri biliyorsunuz peki diyor Hazreti İbrahim bunları dinledikten sonra kocan gelince ona benden selam söyle de ki şöyle şöyle vasıflarda bir ihtiyar geldi. Aramızda da böyle bir konuşma geçti. Sonra bana dedi ki kapısının eşiğinden razı değilim kapısının eşiğini değiştirsin. Çıktı gitti Hazreti İbrahim. İmam Bukhari'nin sahihinde böyle bir şeyi anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize. Bir müddet sonra geldi İsmail aleyhisselam her zamanki adeti sordu işte gelen giden var mı? Kadın başladı anlatmaya işte böyle bir ihtiyar geldi. Aramızda şöyle bir konuşma geçti ondan sonra bana dedi ki ben gidiyorum eşin geldiği zaman kocan geldiği zaman de ki böyle böyle bir ihtiyar geldi. En sonda bana dedi ki kapısının eşiğini değiştirsin. İsmail aleyhisselam anladı meseleyi. Dedi ki hanımına o gelen babam İbrahim aleyhisselamdı kapının eşiği de sensin. Benden seni boşamamı istedi ben de seni boşuyorum dedi ve boşadı. Ama o güne kadar yıllarca sabretmişti Hazreti İsmail ona. Hazreti İsmail katlandı tahammül etti dedim ya o öyle o anda olan bir şey değildi. Ve böyle bir adım attı Hazreti İsmail babasının bu noktadaki o sözüne binaen. Şimdi devam ediyoruz buraya bir daha döneceğiz hemen buralardan bir şeyler çıkarmayın biraz sabredin. Olayın neticesinde buradan önemli mesajlar alacağız inşallah beraberce. Aradan bir müddet geçti. Hazreti İbrahim yine geldi. Geldiğinde bu sefer Mudat İbni Amr oğullarından cürhimilerden onların çok güzel Arapça konuştuklarına ahlaklarının güzel olduğuna şahit olunca oğluna tavsiyede bulundu. Dedi ki keşke bu Mudat İbni Amr'ın oğullarından oğullarının kızlarından birisiyle evlensen. O da Rale isimli bir başka kaynakta Seyyide diye de geçer ama Rale ismi daha fazla kullanılan bir isim. Rale isimli bir hanımla evlendi. Hazreti İbrahim o günlerde Mekke'de. Aradan bir müddet geçti Hazreti İbrahim o eve de gitti. Oğlu İsmail'i ziyaret etmeye. Oğlu yine Mekke'nin dışında kapıyı çaldı Rale çıktı. İşte Rale ile biraz aralarında konuşmalar oldu. Sordu ona da sordu kocan nerede nereye gitti. O da dedi ki av avlamaya rızkımızı aramaya gitti. İbrahim Aleyhisselam dedi nasılsınız sizin geçiminiz haliniz iyi mi? Rale dedi ki elhamdülillah. Biz çok iyilik bir haldeyiz, mutluluk içerisindeyiz. Şöyle şöyle güzel hallerdeyiz. Başladı sıralamaya. İnşallah kendisi de gelir. Ne olur inin dedi bineğinizden demek ki bineğin üzerinde o ayrıntı var rivayette. Size İkramda bulunalım dedi. İbrahim aleyhisselam evinizde misafir için yer bulunur mu? Elbette ki bulunur dedi. Yiyeceğiniz nedir dedi? Ettir dedi. İçeceğiniz nedir dedi? Sudur dedi. İbrahim aleyhisselam onların etlerinin ve sularının bereketlenmesi için dualarda bulundu. O duaların nelere sebebiyet verdiğine dair bazı hadis şerhlerinde farklı açıklamalar var. Orada çok güzel bir biçimde karşıladı rahle Aslında tanımadığı, Kayın babası olan bir peygamber olan Hazreti İbrahim'i bütün o konuşmaların ardından Hazreti İbrahim dedi ki ben gidiyorum. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle böyle böyle bir ihtiyar geldiğini söyle beni anlat. Sonra de ki artık kapının eşiği doğrulmuş oldu. Bundan dolayı kapının eşiğini iyice tutsun ve ona sahip çıksın ve gitti. Bir müddet sonra geldi Hazreti İsmail olanları anlattı Rale eşi. Hazreti İsmail dedi ki o gelen İbrahim aleyhisselam babamdı. Kapının eşi de sensin senden çok razı olmuş ve seninle evliliğimin devam etmesini bana, bana tavsiye ederek gitmiş. Sonra gitti tabi Hazreti İsmail buldu Hazreti İbrahim. İbrahim'i ve o sefer son seferdir o seferde de Kabe'nin inşasını beraberce yapacaklar rivayette ona ait de bilgiler var. Şimdi bu hadisin bu kısmından ne anlamalıyız? Bir müddet önce bir amca geldi yanıma biraz geliniyle problemler yaşamış bu rivayeti de okumuş mu duymuş mu nereden nasıl bulmuşsa bilmiyorum. Dedi ki hoca dedi sana bir şey soracağım dedim sor amca. İsmail Aleyhisselam'ın böyle geçimsiz bir hanımı varmış babası İbrahim ona boşa demiş o da boşamış doğru mu bu rivayet dedim doğru. E bu olan niye beni dinlemiyor diyor ben de ona diyorum ki boşa bu gelini bu kızı beni dinlemiyor benimle bu manada başka başka şeyler söylüyor. Dedim ki amca rivayet doğru ama ne sen Hazreti İbrahim'sin ne oğlun Hazreti İsmail o rivayetin bize aktardığı da bu değil oradan öyle bir hüküm çıkmaz zaten. Oradan işte babalar isterlerse oğullarının hanımlarını oğullarından boşatırlar diye bir hüküm çıkmaz. O hadisenin bize anlattığı başka başka şeyler var dedim biraz bazı şeyleri anlattım bilmiyorum ne kadar anlaşıldıysa. Şimdi burada anlatmak istiyorum yeri geldiği için. Bu rivayet yine burada dursun. Hep bugün böyle kullandık bu ifadeyi ama bazen derslerin içeriğine göre ne yapalım kullandığımız şeyler biraz çoğalıyor bir başka rivayet aktaracağım şimdi size. İki rivayeti yan yana getirip anlamaya çalışacağız. Bakın yine Buhari hadisi. Başka kaynaklarda da var, Müslim'de de var. Olay bir bayram sabahıdır. Mekke'nin Medine'nin de kıtlık zamanlarından bir zaman dilimidir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bayram hutbesini verir, anlatır sahabeye anlatacaklarını. İnsanları o gün infaka teşvik eder, hayra teşvik eder hutbesini bitirdikten sonra yanına İbn Abbas'la Hazreti Bilal alır kadınlar tarafına gelir. Kadınları da yeniden ayrıca bir daha infaka teşvik eder. Hazreti Bilal o kısmı bize anlatırken diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ey kadınlar topluluğu infak edin dediğinde Öyle bir süratle kadınlar ellerinde ne varsa yüzüklerini işte kolyelerini ne varsa yanlarında bazıları böyle Zorla küpelerini çıkarıp atmışlardı da işte üzerlerinde farklı farklı şeyler vardı deyip Hazreti Bilal o tabloyu bize bambaşka bir biçimde anlatıyor. Sahabenin o emre o hayra ittibasının süratını belli etme adına kadınlar da o infakta bulunurlar. O tablo bize aktarılırken bazı hadislerde işte Bukhari ve Müslim'de geçen hadislerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada şöyle bir ifade kullanıyor. Ey kadınlar topluluğu sadaka veriniz. Ben cehennem halkının çoğunun sizden oluştuğunu gördüm diyor. Bu Bukhari'de, Müslim'de ve başka hadislerde de geçen bir önemli uyarıdır. Orada sahabe ister istemez merak ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah niye öyle niye kadınların çoğunluğu için böyle bir ifade kullandınız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bukhari'deki rivayette diyor ki onlar çokça lanet eder ve kocalarına karşı nankörlük ederler. Müslim'de geçen rivayette ise onu bize Cabir bin Abdullah anlatır. Çünkü sizdir kadınlar sormuş orada o soruyu. Çünkü siz halinizden çok şikayet eder kocanızın iyiliğine karşı nankörlük edersiniz diye buyurmuştur. Bu rivayet burada. İsmail Aleyhisselam'ın hanımıyla yaşadığı rivayet burada. Şimdi bu iki rivayet aslında birbirlerini destekleyen ve birbirlerini açıklayan rivayetler. Ne anlıyoruz buradan? Çok önemli bir şey anlıyoruz. Şükürsüzlük insana cehennem kazandırtır. Şükürsüzlük insanı cehenneme sür sürükler. Çünkü şükürsüzlük nankörlüktür. Nankörlüğün olduğu yerde kibir olur. Haset olur, gıybet olur, yalan olur, iftira olur. Bunların olduğu yerde de bereket ve saadet olmaz. Hz. İbrahim oğlu İsmail'in ilk hanımı umaleye bir dokundu bin ah işitti. Raleye bir dokundu bin şükür işitti. Ee, bir yerde şükürsüzlük varsa orada saadet olamayacağı için o noktada Hz. İsmail de zaten yıllardır o derdi çekiyordu. O noktada bir şey söyledi ve Hazreti İsmail bu manada bir adım atarak o tahammülün arkasından rale gibi saliha bir hanıma kavuşmuş oldu. Burada hanımlar erkekler şu bu meselesi değil ne olur meseleyi öyle anlamayın. Bu an, Şu anda eksende hanımlar olduğu için mesele onların üzerinden anlatılıyor. Ama bir başka yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de, aziz Kur'an'ımız da Erkeklerin bu noktadaki hastalıklarından ve zafiyetlerinden bahsediliyor. Ne olur bunu bir cinsiyet üzerinden değerlendirme gibi bir gaflete düşmeyelim. Mesele o değil mesele başka bir mesele. Şimdi meseleyi biraz daha iyi anlayabilmemiz için içine dahil olalım. Allah aşkına biraz, bir an düşünün. Evde ümare gibi bir hanım var. Ne yapıyorsanız memnun olmuyor. İkide bir söylediğiniz şeylerden şikayet ediyor. E işte ben babamın evindeyken böyleydim diyor. İşte beni ne işte hakimler avukatlar istedi falan filan deyip bir sürü şey söylüyor. Ben şöyleydim böyleydim geldim burada bir sürü sıkıntıyla katlandım diyor. Hep kendisini başkalarıyla kıyaslıyor. Hiçbir şekilde bir şeyden memnun olmuyor. Hep gözü başka şeylerde. Böyle bir evde nasıl bir saadet olacak Allah aşkına. E bir de evde rale gibi bir hanım var. Azla kanaat eden hep şükrü öncelleyen, kocasının ahiretini dünyadan daha fazla düşünen, aman şikayetçi olmayayım, yanlışa bulaşmasın benim eşim diye gayret eden, bu noktada fedakarlık yapan, bu noktada bazı şeyleri ciddi bir biçimde kendisine dert edip, o dertten dolayı bir hayat, bir güzellik ortaya koyan bir hanım var. E, ümare gibi hanımların olduğu bir ev elbette ki cehenneme bir şube, e, Rale gibi hanımların olduğu bir evde elbette ki cennete bir şübedir. Çünkü bir evde şükür varsa gerisi kolay. Gerisi kolay. E hocam ben hanım olarak iyi bir hanımım ama benim adam adam değil. Benim eş eş değil. Bunları da biliyoruz. O ayrı bir mesele. Bana onu söyleme. O yeri geldiğinde o gelir zaten. Şimdi burada bizim derdimiz rale gibi gerçekten şükrü hayatlara esas kılabilecek bir örnek almak. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de burada bunu anlatmasının en önemli sebebi bu. Yani biz efendimizin efendimizin niye bu rivayeti anlattığını bize buradan anlıyoruz. Mesela bu şükrün hayata esas kılınması. Ne olursa olsun, ne kadar bu noktada sıkıntılar olursa olsun kendinden yukardakilere değil Kendinden aşağıdakilere bakmak ve eldeki nimetlere nankörlük etmemek verilen nimetleri saymak yani başlıyor adam saymaya kadın ya da erkek fark etmez yokları sayıyor şu yok bu yok şu eksik bu eksik şu noksan bu noksan e bir de var ki varları sayıyor. E Allah aşkına bugün elinde en az olan birisi bile varları saymaya kalksa her zaman için varlar yoklardan fazladır. Eğer varlar yoklardan fazlaysa o zaman yapılması gereken de bellidir. İşte burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'in hanımının üzerinden iki hanımının üzerinden bize inanılmaz derecede aslında bir şükür dersi veriyor. E burada bir başka şey daha var o da ne Te tecrübeye güvenin diyor. Burada tecrübeye güvenme meselesi dediğim gibi işte babalar anneler çocuklarına baskı oluştursunlar da onlara işte eğer beğenmedilerse gelinlerini boşayın onları işte onlarla irtibatınızı koparan işte onları şöyle yapın böyle yapın diye telkinler değil böyle bir şey yok o ayrı bir mesele o bir peygamberin. Kendi öngörüsüdür bir peygamberdir orada olan onun bakış açısı farklıdır Allah'tan vahiy alan birisidir. Netice itibariyle İsmail aleyhisselamın o eşinden hiç çocuğu olmayacak. Rale'den 12 tane oğlu olacak o Nabit en başta olan oğul o oğuldan da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu gelecek. O iş ayrı bir şey ama burada başka bir mesaj daha var o mesajı görmek durumundayız. Nedir o mesaj ben bütün kardeşlerime. İhtiyar, genç, olgun bütün kardeşlerime çünkü çok ciddi bir biçimde bu alanda bazı imtihanlar yaşanıyor. Bir şey söylemek istiyorum bu rivayet üzerinden. Eğer babalarınız ve anneleriniz salih ve salihah insanlarsa, salih ve salihah insan nedir? Allah'ın emrinden korkar, helal harama dikkat eder. Bu noktada hassasiyet içerisindelerse size bir şeyler söylüyorlarsa eğer bu iç evlenme meselesi de olabilir başka bir şey de olabilir. Neyse bu bana da bir şeyler söylüyorlarsa ne olur onların tecrübelerine güvenin. Güvenin. Mesela anne ve baba sen birinin biriyle evlenmek istiyorsun. Evlenme isteğine onlar karşı çıkıyorlar ama bak başta şartı koyduk ne anne ve baba Salih'a ve Salih olacak. Allah'ın emirlerine göre konuşacak Allah'ın emirlerine göre riayet edecek öyle boş şeylerden dolayı değil işte sen doğulusun o batılı o olmaz ya işte doğulu ya kız yok mu dip öyle şeyler söylüyorsa onu demiyorum. Allah'ın emrine göre hareket eden insanlar onlar sana bir şey söylüyorlar ya onların bu tecrübelerine güven eğer makul şeyler söylemiyorlarsa ne yap onları ikna etmenin yollarını bul başka yolu yok ki bunun. Onları ikna etmenin yollarını bul ama burada tecrübeye güvenme ile alakalı özellikle büyüklerin yaşça bizden büyüklerin feleğin işte böyle çemberinden geçmiş olan insanların başlarına bir sürü iş gelmiş geçmiş insanların gün görmüş olan insanların bazen bizim göremediğimiz bazı şeyleri gördüklerine inanın ya. Tecrübe insanlığın ortak birikimidir. Ben şimdi bu yaşıma kadar gelmişim mesela bir sürü şey yaşayarak gelmişim. E benden 10 yaş büyük 20 yaş büyük 30 yaş büyük bir insanın benden gördük benden bu noktada gördükleri daha fazladır. O insan eğer hayata ait bir şey söylüyorsa e ben o tecrübeden niye istifade etmeyeyim? Burada bu rivayette bu da var. İki tane bakın önemli mesaj var bir daha tekrar ediyorum. İnanılmaz bir şükür meselesinde mesaj veriyor bir de tecrübe meselesinde bize mesaj veriyor. İnşallah bu mesajları alanlardan oluruz. Şimdi Hz. İbrahim bu son gelişinde. Oğlu İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini bulup o güzel beyti yeniden inşa etmek için Allah'tan emir aldığını söyler ve bu noktada baba oğul büyük bir inşaatı beraberce yaparlar. Sonra insanları hacca davet ederler. Böylelikle ilk haccı beraberce yerine getirmiş olurlar. Sonra Hz. İbrahim bir müddet sonra döner tekrardan Filistin'e El Halil'e gider ve bir daha da Mekke'ye gelme imkanı bulamaz. Tarihi rivayetlerin bize verdiği bilgilere göre. Sonra yıllar yılı Hazreti İsmail insanları tevhide, ibadete, namaza, hacca, zekata çağırır. O çağrılarına da Kur'an'da biliyorsunuz vurgularda bulunuyor. Şimdi Hazreti İsmail gerek bir baba olarak gerek bir dede olarak gerekse bir peygamber olarak tüm vazifelerini yerine getirir, yapar, mücadele eder. Yıllar süren bu mücadelenin ardından da Mekke'de de vefat eder. Önümüzdeki hafta o vefatını da göreceğiz. Allah izin verir de haftaya erişirsek orada bazı şeyleri göreceğiz. Bakın Efendimizin babası İsmail'i anlattığı hadisleri göreceğiz. Dedim ya orada özellikle kazandığı o beş tane özellik onu aklınızda tutun. Hadislerde onun ne anlama geldiğini görmüş olunacağız Onun peygamberlik vazifesini yerine getirirken neler yaptığına şahit olacağız. Nasıl bu noktada gayret ettiğini hep beraber göreceğiz. En son nasıl vefat ettiğini de göreceğiz ve İsmail aleyhisselamla alakalı yürüyüşümüzü önümüzdeki hafta böylelikle tamamlanmış olacağız. Cenab-ı Hak bizi o hidayet önderlerinin yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar Allah bizi bütün peygamberlerin önümüze koydukları o nübüvvet ve nebevi mirasları takip edip o Takibin gereğini yerine getiren bahtiyar kullarından eylesin. Yolumuzu da her daim o peygamberler silsilesinin son mühürü olan ve selam efendimizin yolu edinsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.